Kavuşan mesai arkadaşımız, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit hanfendi hem genel başkan yardımcım hem danışmanım olarak, milletvekilimiz olarak. Çocuk oyun alanlarımızda alkolsüz olarak hizmetinizdeyiz. Villa restoran Sunflower karşısı Silivri'de. Rezervasyon telefonu 0532 650 96 96. Silivri Yaşam Tıp Merkezi bilgilendiriyor. Kadın Doğum Klinik'imizde haftayı.